Merhaba, yine şahane bir soruyla gelmişsin ve ben de sana diyorum ki elbette bu kadar akıllıca sorular sor ve uyanık ol diye. Nasıl mı? Anlatayım. Soruyu bir kenara koyalım ve başlayalım birlikte düşünmeye. Okula gidiyorsun, matematik dersindesin. Öğretmenin bütün formülleri ve detayları ile konuyu anlatıyor size. Haftalarca bununla ilgili sorular çözüyorsunuz ve vakti geldiğinde sınav olacaksınız. Öğretmeniniz sınav kağıtlarını dağıtıyor ve diyor ki soruları dikkatle okuyun, çeldiricilere aldanmayın, formülleri hatırlayın ama çözdüğümüz örnek soruları da unutmayın. Çeldirici, anahtar kelimemiz. Seninle hep konuşuyorduk hatırlıyor musun? Yaratılışımızın bir gayesi var. Kendimizi kendimize ispat etmek. Bizi yarattığı diğer varlıklar içerisinde akıl ve irade gibi özel donanımlarla yaratan Rabbimiz vahiy aracılığıyla bir kaynak kitap yani Kur'an-ı Kerim'i yolluyor ve diyor ki biz gökleri, yeri ve bunlar arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Bunu asla yapmayız. Hanginizin davranışça daha iyi olduğunu deneyerek göstermek için ölümü ve hayatı yaratan O'dur. O çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. Her can ölümü tadacaktır. Denemek için sizi kötü ve iyi durumlarla imtihan ederiz. Sonunda bize geleceksiniz. Sevgili genç arkadaşım, biliyoruz ki Rabbimiz bize çok kıymet veriyor. Fakat bize verdiği donanımlarla da hem bu kıymeti anladığımızı hem de Allah'a verdiğimiz değeri ispat etmemizi istiyor. Ey insanlar! Allah'ın verdiği söz gerçektir. Dünya hayatı sakın sizi aldatmasın. O aldatma ustası da Allah hakkında sizi kandırmasın. Şüphe yok ki şeytan sizin düşmanınızdır. Siz de onu düşman bilin. Çünkü o kendisine uyacaklara yakıcı ateşin mahkumlarından olsunlar diye çağrıda bulunur. Bize düşen Rabbimizin bu uyarıları ve çağrılarına uyarak oto kontrolümüzü sağlamaktır. Yüce Rabbimizin nimetlerini fark ederek, şeytanın hilelerini aklederek, gerektiği yerde kendimizi frenleyerek güzelliklere yönelmektir. Allah, şeytana neden müsaade ediyor? İnsan aklını ve iradesini kullanarak onu alt etsin diye.